Mezcan aşama 16.a 10'a açıklanan ilk şeydi ilk alacak olan Rabbinizin adını okuyan yorumdan yaratan oku ve Rabbiniz en cömert.